Euzubillahimineşşeytanirrahim. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Cenayiz 51. bat. Cenazeyi yolcu edip taşımakta sürat edilmesi babı. Ve Enes İbni Malik radiyallahu anh sizler ölüyü yerine ulaştırmak için beraberinde gidersiniz, gidenlersiniz. Onun için cenazenin önünde, arkasında, sağında, solunda yürüyünüz demiştir. Enes'ten başkası da Cenazeye yakın gidiniz demiştir. Bir de Sufyan İbn Uyeyne Tâftisi şöyle dedi. Bize şu gelecek hanise Ez-Zuhri'den ez O da Said İbn Musa'yı O da Ebu Hüreyra radıyallahu anh'tan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurmuştur. Cenazeyi sıratı cemakledeniz eğer ölü iyi bir kişi ise bu bir hayırdır. Onu bir an evvel kabirdeki hayır ve sevabına ulaştırmış olursunuz. Eğer bu iyi iyidir kişi değilse, bu da bir şerdir. Onu omuzlarınızda çabuk indirip korsunuz. 52 Ölünün tabut üzerinde iken beni yerime ulaştırınız. Kavli babı. Keysan Ebu Said Hücreden işitmiştir. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der idi. Cenaze taputa konulduğu ve erkekler onu omuzları üzerine yüklendikleri zaman eğer o cenaze iyi bir kişi idiyse beni sevabıma ulaştırınız der. Ve eğer o cenaze iyi olmayan bir kişi idiyse cenaze ahalisine hitap et bu cenazeye yazıklar olsun. Onu nereye götürüyorlar diye feryat eder. Cenazenin bu feryadını insanlardan gayrı her şey işitir. İnsan bunu işitseydi muhakkak düşer bayılır. 53. Cenaze namazında imamın arkasında iki yahut üç sıra saf olan kimse bağlıdır. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habeş hükündarı olan Necaşi üzerine cenaze namazı kıldırdı. Ben ikinci yahut üçüncü safta bulundum demiştir. 54 Cenaze namazında cenazeye karşı sıra ilerleyeceğimiz saflar babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin ölüm haberini haberi sahabilerine ulaştırdı. Sonra namaz kıldırmak üzere kendisi öne geçti. Sahabiler de onun arkasında dizi dizi sıralanıp saf oldular. ve peygamber dört tekbir aldı. Bize Süleyman Eşşeybani Eşşabi'den tahtis etti. O şöyle demiştir. Bana peygamberin yanında hazır bulunmuş olan bir kimse haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defa kenarda kalmış bir kabre gelip kabir üzerine sahabileri saf saf dizilmiş ve dört tek bir alarak cenaze namazı kıldırmıştır. Süleyman Eşşeybani der ki ben Eşşabide gel hitabın Bu hadise sana kim yani hangi sahabe tahsis etti diye sordum. Eşşşabide i̇bn Abbas radıyallahu anh cevap verdi. Bana Ata i̇bn Ebi Rabah haber verdi. O Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan şöyle derken işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Habeş milletinden iyi bir adam ölmüştür. Gelin de ona cenaze namazı kılın buyurdu. Cabir dedi ki biz dizilip saf olduk. Bizler dizi dizi saflar halindeyken peygamber necaş üzerine cenaze namazı kıldırdı. Ebu Zübeyir, Muhammed İbni Müslim Cabir'den söyledi. Cabir, Peygamber Necaşi'ye cenaze namazı kıldığı zaman ben ikinci safta idim demiştir. 55. Cenazeler üzerine kıldan namazlarda erkeklerin beraberinde çocuklarında saftıklarları bağladı. Bize Süleyman Eşşeybani Amr i̇bn Şabi'den, o da i̇bn Abbas'tan tahdis etti. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin içinde cenaze görülmüş olan bir kabre uğradı. Orada bulunan cenaze sahiplerine bu cenaze ne zaman gömürdü diye sordu. Onlar da geçen gece yani dünkü günün gecesinde diye cevap verdiler. Peygamber bu ölüyü hastalığı sırasında ziyaret etmiş bulunduğundan cenaze sahiplerine bana için haber vermezdiniz diye serzeniş etti. Onlar, biz onu geceleri kararlığında gömdük. O, sizi o vakitte uyandırmak istemedikleri ve Bunun üzerine Resulullah namaza dikeldi. Biz de arkasında saf bağladık. İbni Abbas dedi ki, ben de bu safın içinde bulundum. Resulullah 20 olan ölüye namaz kıldı. 56. Cenazenin üzerine namaz kılmanın kâinîlaştırılması bağlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve cenaze üzerine namaz kılan kimse buyurdu ve yine arkadaşımız üzerine namaz kılınız buyurdu ve yine mücahish üzerine namaz kılınız buyurdu. Peygamber bu sözleriyle içinde mülkü suçut bulunmayan, kelamda edilmeyen fakat içinde ölüye dua edilen, tekbir alma ve selam verme bulunan bu hususi duruşa namaz ismini vermiştir. Ve İbni Ömer, cenaze namazını ancak temiz olarak kılardı ve o cenaze namazı güneşin doğuşu ve batışı sırasında kılmaz ve tekbir alışta iki elini yukarıya kaldırır iddi. Hasan Basri zamanlarına yetiştiğim sahabi ve tabiinden olan insanlar cenazeleri üzerine kılınacak namazda imamete en ziyade layık gördükleri kimseler farz namazlarda e, imamlara razı oldukları kimselerdi demiştir. Keza bayram günü namazında abdesti bulunan yahut Cenaze namazı kılınacağı sırada abdestçi olmayan kimse su alır da teyemmüm etmez. Ve yine Hasan Basri bir kimse cenaze namazını cemaat namaz kıldır, kılarken ulaşırsa bir kimse cenaze namazına cemaat namaz kılarken ulaşırsa cemaatla beraber bir tektir alarak namaza girer demiştir. Said İbn Musayyed de erkek kişi cenaze namazında Gecede, gündüzde, seferde, hazarda, müsavir olarak dört teklir alır demiştir. Enes İbn-i Malik de birinci tekbir namaza başlama tekbiri demiştir ve Yüce Allah onlardan hiç bir kimse üzerine ebebi salat etme, kabrinin başında da durma. Tevbe suresi 85. ayet buyurdu. Yani buna salat ismini verdi. Ve bu cenazeye yapılan salata diğer namazlar gibi saflar da imam da mevcuttur. Şabi şöyle demiştir. Bana peygamberimiz Peygamberimiz ile beraber yolu yalnız bir kabre uğrayan bir zat haber verdi. O zat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize imam oldu. Biz de onun arkasına saf bağladık dedi. Süleyman Şeybani dedi ki biz ya Amr bunu sana tahdis eden sahabi kimdir dedik. Es-Şabi İbn-i Abbas diye cevap verdi. Cenaze 57 cenazelerin beraberinde gitmenin fazileti bağlı. Ve Zeyd i̇bn Sabit radiyallahu anh cenaze namazını kılınca üzerindeki cenaze ittifa borcunu ödemiş olursun demiştir. Hümeyt İbni Hilal de biz cenaze namazı üzerine geri dönmek için cenaze sahibinden izin almak bilmiyoruz. Lakin cenaze namazını kıldıktan sonra geri dönen için bir kralt sevap vardır demiştir. Bize Celir İbn Hazım tahdis edip şöyle dedi. Ben Nafi'den işittim. O şöyle diyordu. İbn-i Umar'a Ebu Hureyre cenazenin beraberinde giden kimse için bir kral ecil vardır diyor denirdi. i̇bn Umar. Ebu Hureyre bize tahtis, hadis rivayet etmeyi çoğalttı dedi. Fakat Aişe Ebu, Ebu Hureyre'yi tasdik etti ve Ebu Hureyre'nin söylemekte olduğu hadisi ben de Resulullah'tan işittim dedi. Bunun üzerine Abdullah i̇bn Umar yemin olsun ki biz pek çok Kıraplardaki sevabı almakta kusur ettik dedi. Buhari dedi ki farzattır. Allah'ın emrinden zayi ettim demektir. 58, 58. <Gülüyor> Cenaze gömülünceye kadar bekleyin kim sevabı? Bizler Abdullah İbn-i Meslom'e edip şöyle dedi. Ben İbni i Ebi Zip huzurunda okudum. O da Said İbni Said El Maklubi'den, o da babası Ebu Said Keysan'den, o da Ebu Hureyre'den sormuş. Ebu de ben Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'den işittim demiştir. Bana Abdullah İbn Muhammed tartış etti. Bize Hişam tartış etti. Bize Mamel El Zuhri'den, o da İbni Müseyyed'den, o da Ebu Hureyre Radiyallahu Anh'dan. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve buyurdu ki bize Ahmet İbni Şebib İbni Said tahsis edip şöyle dedi. Bana babam Şebib İbni Said tahsis edip şöyle dedi. Bize Yunus İbni Yezid tahsis edip tahsis etti. İbni Şihat dedi ki ve bana Abdurrahman El Ağraç tahsis etti ki Ebu Hüreyya Radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazede, cenaze namazı kılıncaya kadar hazır bulunan kimseye bir krat vardır. Cenaze gömülünceye kadar hazır bulunan kimseye ise iki krat sevap olur buyurdu. İki krat nedir denildi. Resulullah iki büyük dağ gibidir buyurdu. 59 Cenazeler üzerine kılınan namazlarda çocukların da insanların beraberinde cenaze namazı kılmaları babı. İbn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabre geldi. Orada bulunanlar bu cenaze dünkü gecenin gömüldü. Gecesinde gömüldü dediler. İbni Abbas bu kelimeyi dufine yahut dufine şeklinde terditli söylemiştir. İbni Abbas biz Resulullah'ın arkasında saf olduk. Sonra Resulullah o gömülü cenaze üzerine namaz kıldırdı dedik. 60. Cenazeler üzerine kılınacak namazın bunun için ayrılmış musallada namazgâhta ve mescitte kılınması bağlıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize Habeşlerin ilk meviki olan Necaşi'nin ölüm haberini öldüğü gün bildirdi ve kardeşimiz için Allah'tan mağfiret isteyin buyurdu. Ve İbni Şihab'dan o şöyle demiştir. Bana Said İbni Musayyid tahsis etti ki Ebu Hureyre radıyallahu peygamberin onları namaziyatta saf yapıp necaşi üzerine dört tekbir aldığını söylemiştir. Bize İbrahim İbni Munzer tahtis edip şöyle dedi. Bize bu Damre tahtis etti. Şöyle dedi. Bize Musa İbni Ukbe Nafiden tahtis etti. Abdullah İbni Umer radıyallahu anh şöyle demiştir. Yahudiler kendilerinden zina etmiş olan bir erkek ile bir kadını peygambere getirdiler. Peygamber bu zinazelerin taşlanmasını emretti ve bunun üzerine ikisi de mescidin yanında zinazelerin konulduğu yere yakın bir mekanda taşlar öldürüldüler. 61 Kabirler üzerinde mescidler edinmenin mekruf kılınması babı. Ali İbni Ebi Talib'in torunu olan El-Hasem İbni Hasem Vefat ettiğinde eşi yine Almin torunu olan Fatıma bintül Hüseyin kocasının kabri üzerinde bir sene kadar kubbe kurmuştu. Sonra bu kubbe kaldırıldı. O sırada Fatıma ve yanında bulunanlar bir sayha işittiler. Sayha sahibi düşün bak bu musibetleri kaybettiklerini buldular mı diye soruyordu. Diğer bir sayha sahibi de bu suada hayır onlar ümitlerini kestiler ve döndüler diye cevap vermişti. Urveden ona da Ayşe radiyallahu anh'dan tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailete göç ettiği hastalarında Allah Yahudiler ve Hristiyanları rahmetinden uzak kılsın. Bunlar peygamberlerinin kabirlerini mescip edindiler buyurmuştur. Ayşe böyle bir endişe olmasaydı Sahabeler Resulullah'ın kabrini açık bırakırlardı. Lakin ben onun meçit edilmesinden korkarım demiştir. 62. Lohusalığı içinde öldüğünde Lohusa kadının üzerine cenaze namazının kılınışı bağır. Semura İbn-i Cündep radıyallahu anh söyle demiştir. Ben ruhsalığından dolayı vefat eden bir kadın üzerine Peygamberin arkasında cenaze namazı kıldım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadının cenazesinin karşısında ve tam ortasına doğru ayakta durdu. 63. baş. Cenaze namazını kılacak kimse kadın ve erkek cenazesinin neresine doğru dikilir? bize Semura İbn Cundab radıyallahu teh tasrifip şöyle dedi. Ben Nifas müddeti içinde ölmüş bir kadına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında cenaze namazı kıldım. Peygamber cenazenin karşısında ve ortasına doğru ayakta durdu. 64. Cenaze üzerinde kılınan namazda dört tek bir anılması babı. Ve Hümeyt et-Tavil şöyle demiştir. Enes radiyallahu anh bizlere cenaze namazı kıldırdı. Da bunu üç defa tekbir aldı, sonra selam verdi. Akabinde bu husus kendisine söyledi, bunun üzerine kıblaya yöneldi, sonra dördüncü tekbiri aldı, sonra da selam verdi. Ebu Allah şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş olduğu gün içinde Necaşi'nin ölümünü bildirdi ve sahabileri musallaya çağırarak onları sıralayıp saf yaptı. Necaşi üzerine dört defa tekbir aldı. Bize sahip İbni Mina, Cabir İbni Abdullah'tan tahtı. ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ashamel Necaşi üzerine dört defa tekbir almıştır ve Gizit İbni Harun ile Abdus Samet Salim'den yaptıkları rivayette Ashamel demişlerdir. Bu hadisi rivayet etmekte Abdus Samet İbni Abdurvaris Yezid i̇bn Harun'a mutabihat etmiştir. 65 Cenaze üzerine kılınan namazda Fatiha Kitab kitap suresini okumanın meşruhlu babı. El Hasan-ül Basri'de çocuk üzerine cenaze namazı kıldıracak olan kimse Fatiha kitabı okur. Sonra da Allah'ın meç'arhılana ferefem ve selafem ve ezilen ya Allah bu çocuğu cennette bizim için karşılayıcı, teşrifatçı ve ahiret anlarını kıl diye dua edelim demiştir. 65 Cenaze üzerine kılınan namazda Fatiha-tül Kitap suyresini okumanın meşrulu babı. El-Hasan el-Basri'de çocuklar üzerine cenaze namazı kıldıracak olan kimse fatiha Kitabı okur sonra da ya Allah bu çocuğu cennette bizim için karşılayıcı, teşrifatçı ve ahiret armağını kıl diye dua eder demiştir. Bize Muhammed İbni ya tahtis edip şöyle dedi. Bize der tahtis edip şöyle dedi. Bize Şube Sa'd İbni İbrahim'den, o da Talha İbni Abdullah'tan tahtis etti. Talha ben İbni Abbas'ın arkasında cenaze abazı kıldım demiştir. Ve bize Muhammed İbni Kesir tahtisi edip şöyle dedi. Bize Sufyan Esservi, Saad İbni İbrahim'den, o da Talha İbni Abdullah İbni Avf'dan haber verdi. Talha, ben İbni Abbas'ın arkasında cenaze namazı kıldım. Bu namazda İbni Abbas, Fatihatul kitabı okudu da, cenaze namazında Fatihatul kitap okumak bir sünnet olduğunu bilsinler dedi demiştir. 66 Ölü sonra kabir üzerine cenaze namazı kılınması babı. Bize eşşabi, ben eşya işittim. Şöyle dedi. Bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde kenarda kalmış bir kabre uğrayan kimse haber verdi. Peygamber onlara imam olmuş. Onlar da peygamberin arkasında o mezar üzerine cenaze namazı kılmışlardır. Süleyman eşşeybani der ki bu eşşabiye hitaben ya eba amr hadisi sana tahtis sahibi kimdir dedim. Esşabi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'dır dedi. Ebu Hüleyre radıyallahu şöyle demiştir. Bir zenci adam yahut zenci kadın mescidi şükürlendi. Günün birinde vefat etti. Fakat peygamber onun ölümünü bilmemişti. Bir gün peygamber o zatı andı da bu insan ne yaptı diye sordu. Sahabiler o öldü ya Resulullah dediler. Resulullah bana vefatına haber vermeli değil miydiniz? Buyurdu. Sahabiler o şöyle şöyle oldu diye onun kıssasını zikrettiler. Dedi ki, sahabiler bu sözleriyle o zatın şanını horladılar. Onu küçük, ehemmiyetsiz gördüler. Resulullah haydin onun kabrini bana gösterin buyurdu. Akabinde onun kabrine vardı ve üzerine namaz kıldı. 67. Bak. Ölü, dirilerin ayakkabılarının sesini işitir. Bize saat İbni Ebi Arude, Kata deden, o da Enes'ten tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul kalbine konulduğu ve sahipleri geri dönüp gittikleri zaman ki ölü, bunları yürürken ayaklarının seslerini muhakkak işitir. Ona iki melek gelir ve bunlar ölüyü oturturlar ve ona şu Muhammed denen kimse hakkında ne dersin diye sorarlar. O mümin kul onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim der. Bunun üzerine melekler tarafından ey mümin cehennemdeki yerine bak. Allah bu azap yerini senin için cennetten bir makama tevdi eyledi denilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o mümin cehennem ve cennetteki iki makamını birden görür buyurmuştur. Fakat kafir Yahut münafık olan ölü meleklerin sualine Mahmet hakkında bir şey bilmiyorum. İnsanlar ona diye geldikleri bir sözü işitir. Ben de onlara uyup söylerdim diye cevap verir. Bu iki melek tarafından o kafir veya münafık'a sen, hay sen anlamaz, uymaz olaydın denilir. Sonra kafir veya münafık iki kulağı arasından demirden bir topuzla vurulur. O topuzu yiyince kafir ve şiddetli bir feryat ile bağırır ki bu feryadı İsvecililerden başka ölüye yakın olan her şey işitir. 6.8 el arzu mukaddesle yahut onun gibi mukaddes olan diğer yerlerde gönülmeyi arzu eden kimse babı. Ebu Hüreyya radiyallahu anh söyle demiştir. Ölün meleği Müsha peygambere gönderildi. Melek Musa'ya gelince Musa meleği, meleğe bir tokat vurdu. Melek Rabbine döndü ve sen beni ölmek istemeyen bir kula gönderdin dedi. Allah meleğe gözünü yahut da eski kudret ve metanetini iade etti ve tekrar Musa'ya döndü De ona elini bir öküzün sırasına koymasını ve elinin örttüğü her kıra mukabil bir yıl ömür verileceğini söyle dedi. Musa bu ilahi bahşişi duyunca, Ya Rabbi bundan sonra ne olacak? Ölecek miyim yoksa daha yaşayacak mıyım diye sordu. Allah sonra öleceksin buyurdu. Musa öyleyse ölüm şimdi gelsin. Ve Allah'tan bir taş atanı mesafeye kadar kendisini mukaddes arıza yaklaştırmasını, orada ölüp orada gömülmesini diledi. Ebu Gurey de şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer Musa'nın gömüldüğü yerde sizinle beraber bulunsaydım onun yol kenarında olan ve kızıl kum tepesinin yanında bulunan kabrini muhakkak sizlere gösterirdim buyurdu. 69 cenaze Geceleyin gömme Babı Ebu Bekir radıyallahu anh Geceleyin Gönülmüştür. İbn Abbas radıyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecelerin gömülmesinin ardından bir kimsenin mezarı üzerinde cenaze namazı kıldı. Bu namazda kendisi ve sahabileri ayakta durdular. Peygamber o kimse hakkında sorar sorup bu kimdir demişti de oradakiler dünkü günün gecesinde gömülmüş olan fulan kimsedir diye cevap vermişlerdi. Bu cevap akabinde hepsi birden o kabir üzerine cenaze namazı kıldı. Yetmiş Kabil üzerinde mescit kurulmasının men ibabı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta olduğu zaman kadınlardan bazı sahabelikstan gördükleri bir kiliseyi konuştular. Ona Minare, Maviye, yani Meryem Ana Kilisesi deniliyormuş. Sonradan peygamberin kadınlarından olan Ümmü Seneme ile Ümmü Habibe radıyallahu anh Habisistan aralısına gitmişlerdi. Bu iki kadın o kilisenin güzelliği ve içindeki suret ve kimsalleri deklettiler. Bunun üzerine peygamber başını yukarı kaldırdı da onlar kendilerinden iyi bir kimse çıkıp da vefat ettiği zaman onun kabili üzerine bir mescit bina ederler. Sonra da o binaya suretleri yani resimleri yaparlar. İşte onlar Allah katında mahlukatın en şerlileridir buyurdu. 71 Lahdine yerleştirmek için Kadının kabrine girecek kimse babı Bize Fıza'yı İbni Süleyman Taktis edip şöyle dedi Bize Hilal İbni Ali Taktis etti Şöyle demiştir Biz Resulullah'ın kızının cenazesinde hazır bulunup Şuna şahit olduk Resulullah kabrin bir tarafına Oturmuş haldeydi İki gözünün yaş dökmekte olduğunu gördüm Resulullah İçimizde bu gece günah işlememiş bir kimse var mı diye sordu. Ebu Talha ben varım dedi. Resulullah bu kızın kabri içine in buyurdu. Ravi Emes dedi ki bu emir üzerine Ebu Talha Resulullah'ın kızının kabrine indi ve o kızı lahdine yerleştirip gömdür. Abdullah İbni Mübarek şöyle dedi. Fıdayı İbni Süleyman ben yukarıf sözüyle günah işlemeyi kastettiğini zannediyorum dedi. Ebu Abdullah el-Buhari liyaktirifu liyaktesibu yani kazanmaları için Elham Suresi üçüncü ayetin manasındadır dedi. 72 Şehit üzerine namaz bağlı. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerinden ikişer kişiyi bir örtü yani bir kabir içerisinde birleştiriyordu. Sonra da bunların hangisi Kur'an'ı daha çok öğrenmiştir diye soruyordu. Bu çift şehitlerden biri kendisine işaret edilince onu kabirdeki mahdin içine önce koyuyordu ve sonra da ben mücahitler üzerine yani hayatlarını Allah yolunda feda ettiklerine kıyamet günü bir şahidim buyurdu ve bu şehitlerin kendi kanları içinde yıkanmadıkları ve üzerlerine namazla kılınmadığı halde gönülmelerini emretti. Ukta İbni Amr radıyallahu anh o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çıkıp Uhud şehitlerinin cenaze üzerine kıldığı namaz gibi namaz kıldı. Sonra Medine'ye gelip binlere çıktı da ben sizin için havuza ilk erişeniniz olacağım. Sizin hak yönünde hizmetlerinize şehadet edeceğim. Allah'a yemin ederim ki, ben şu anda cennetteki havuzumu muhakkak görmekteyim. Ve emin olunuz ki, bana az hazinelerinin anahtarları yahut az anahtarları verilmiştir. Vallahi ben, benden sonra sizin müşrikliğe döneceğinizden korkmam. Lakin ben sizin ihtiyaç ile dünya hazineleri huzursunda birbirinizle nöfsaniyet yarışına düşüp didişmenizden korkarım buyurdu. 73. Bir kabir içinde iki ve üç kişinin gömülmesi babı. Cabir İbni Ad Abdullah radiyallahu şöyle haber vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud halbi şehitlerinden iki kişiyi bir kabirde birleştiriyordu. Yetmiş Şehitleri yıkamayı düşünmeyen kimse babı. Cabir radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlar yani Uhud şehitlerini, kendi kanları içinde gömünüz buyurdu. Halbuki peygamber onları yıkatmamıştı da. 75 Lahd'in içinde öne geçirilen kimse babı. Kabir içindeki uyuya lahd denilmesi onun kabrin bir tarafındaki meyil olmasından dolayıdır. Her zulmedici mülhittir. Yani haktan meyledicidir. Mültehat Elçin suresi 22. ayetine geçer. Meyledip sığınacak yerdir. Eğer Kabir bir yere meyilsiz olarak dündüz olsaydı o bir tarih yani bir yerde düz bir çukur ya yanıptan ibaret olurdu. Cabir İbni Abdullah radiyallahu anh o şöyle söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerinden iki kişiyi bir örtecek yer içerisinde yani bir kabir içerisinde birleştiriyordu. Sonra bunların hangisi kuralı daha çok öğrenmiştir diye sorardı. Bu iki şehitten birine işaret edilince onu kabirdeki latin içine öne geçirir ve ben bu şehitler üzerinde bir şahidim buyurup onları yıkamadığı ve üzerlerine cenaze namazı kılmadığı halde şehitlerin kendi kanları içinde gömülmelerini emreylerdi. Abdullah İbnü Mübarek şöyle dedi. Ve bize Ev Evzayil ez-Zuhri'den haber verdi ki Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem uhut şehitleri için bunların hangisi Kur'an'ı daha çok öğrenmiştir diye sorardı. Kendisi de bir adamın daha çok Kur'an bildiği işaret edilince Resulullah o adamı kabirdeki vaktin içinde yanındaki arkadaşından öne geçilirdi ve Cabir Uhud şehitlerinden olan babom Abdullah İbni Amr ve amcam Amr İbni Cumh tek bir çizgini aba içinde keferlendirildi demiştir ve Süleyman İbni Kesir dedi ki bana Ezruhri tahdis edip şöyle dedi bana Cabir Radiyallahu Anh'tan içinden kimse tahdis etti 76 kabir içine ızhır çayırı ve kuru osponuluşu babı. Bize de el-Hazza o da İbn Abbas radıyallahu anh tam etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah Mekke'yi haram kılmıştır. Artık Mekke benden evvel hiçbir kimse için helal olmadı. Benden sonra da hiçbir kimse için helal değildir. Mekke bana da bir gündüzün bir saatinde halal kılınmıştı. Mekke'nin otu koparılmaz. Ağacı kesilmez. Av hayvanları ürkütülmez. Yitiyi kimse tarafından el uzatılıp alınamaz. Mekke'de yitirilen şeyi ancak onun sahibini araştıracak kimse alabilir. Resulullah'ın bu sözleri üzerine Abbas Ya Rasulullah, kuyumcular ve kabirlerimiz için ırhık otu müstesna olsun dedi. Resulullah ıshır müstesna haber buyurdu. Ebu Hureyze peygamberden civayet ettiği hadiste o zatın kabirlerimiz için ve evlerimiz için ıshır müstesna oldu, olsun dediğini söyledi. Ve Eben İbn-i Salih el Hasan i̇bn Müslim'den o da Şeybel'in kızı Safiye'den söyledi ki Safiye ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim deyip bu hadisin benzerini yani kabirler ve evleri zikrettiğini rivayet etmiştir. Mücahit de Taus'tan, o da i̇bn Abbas'tan söyledi ki, Abbas, ısır Mekkelilerin demircileri, dökümcüleri ve evleri için zararlı ihtiyaç maddesiydi demiştir. 77. Bab Ölü herhangi bir sebepten ötürü kabrinden ve lahtinden çıkarılır mı? Bize Sufyan İbni Uyel'le tahsis etti. Amr İbni Dinas şöyle demiştir. Ben Cabir İbni Abdullah radiyallahu anh'dan işittim. Şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Ubey İbni Selim, kendi çukuru içine konulduktan sonra, onun çukuruna geldi ve onun dışarıya çıkarılmasını emretti. O dışarıya çıkarıldı. Resulullah onun cesedini kendi iki dizi üzerine koydu da onun cildi üzerine tükürüğünden üfledi ve ona kendi gömleğini giydirdi. Resulullah'ın kendi gömleğini ona giydirmesinin sebebini Allah en iyi bilendir. Abdullah İbni Ubey İbni Selim peygamberin amcası Abbas'a bir gömlek giydirmiş idi. Sufyan İbni Uyeyne şöyle dedi. Ebu Hureyre Şöyle demiştir. Rasulullah'ın üzerinde iki gömlek vardı. Abdullah ibn Ubay oğlu Abdullah, Rasulullah, ya Rasulullah senin cildine dokunan gömleği babama giydir dedi. Sufiyen İbni Uyayı de şöyle dedi. Peygamber gömleğini Abdullah İbni Ubay'a e giydirmesinin ve onun Abbas'a gömlek giydirmiş olmasına bir karşılamadır zannederlerdi. Şabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Hud harbi vakti geldiğinde babam Abdullah beni gecelerini çağırdı ve ben peygamberin sahabelerinden ilk şehit edilecekler içinde şehit olacağımı kuvvetle zannediyorum. Ve ben kendimden sonra Resulullah'ın zaten müstesna senden daha kıymetli bir kimseyi geride bırakmıyorum. Benim üzerinde bir borç vardır bir tane ney onu öde. Kardeşlerine has, hayır vasiyet etmeyi istedim. Sabaha girdik. Babam ilk şehitlerden oldu ve bir tek kabir içerisinde diğer bir şehitle beraber gömüldü. Sonra gönlüm onu başka kimsenin beraberinde terk etmekten hoşlanmadı. altı ay geçtikten sonra onu mezarından çıkardım ve bir de gördüm ki o kulağı müstesna gömülmüş gömülmüşçesine mezara koyduğum gündeki gibi duruyor. Cabir radiyallahu şöyle demiştir. İbni Ali'nin beraberinde bir adam gömülmüştü. Benim gönlüm buna razı olmadı. Nihayet babam mezardan çıkardım. Onu tek başına bir kabir içerisine koydum. 78 Kabir içinde bulunacak lahit ve yarık babı. Cabir radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerinden ikişer kişiyi bir kabirde birleştiriyordu. Sonra bunların hangisi Kur'an'ı daha çok bellemiştir diye soruyordu. Bu çift şehitlerden biri kendisine işaret edilince onu kabirdeki vahdim içine öne koyardı. Akabinde ben kıyamet gününde bu şehitler üzerine şahidim der. Onları yıkamadığı halde Bunların kendi kanunları ile gömülmelerini elbette. <gülüyor> 79. Bab Sabi yani çocuk İslam'a girip de öldüğü zaman üzerine cenaze namazı kırınır mı Ve çocuğa İslam'a girmesi teklif edilerini Hasan Basri Kadış Şuray İbrahim Nehai Katete İbni Daime Katete İbni Diame ana babadan biri İslam'a girdiği zaman çocuk bunlardan İslam'a girmenin beraberinde olur demişlerdir ve i̇bn Abbas Mekke'de anlaşıldığın beraberinde sayıflatılmak istenen mustadraflardan idi de kavminin dini üzere bulunan babası Abbas'ın beraberinde değildi ve Resulullah İslam daima yüksek olur onun üstüne yükselilmez dedi. Abdullah ibn Umar radıyallahu şöyle demiştir. Şöyle haber vermiştir. Ömer İbn Hattab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde bir topluluk içinde İbnü Sayyid denilen küçük bir kahinin bulunduğu tarafa gittiler. Ve onu Ensar'dan Merale oğullarının taştan yapılmış sağlam kale binası yanında çocuklarla oynarken buldular. İbn Sayyid o sırada henüz buluğu çağına ermeye yaklaşmıştı. İbn-i Sayyid peygamberi bilemedi. Nihayet peygamber emin ve ona hafifçe vurduktan sonra İbn-i Sayyid'e benim Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eder misin dedi. Bunun üzerine İbn-i Sayyid Resulullah'a baktı ve sen ümmülerin Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. De. Peygambere hitaben, sen de benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eder misin dedi. Resulullah onun sualine cevap vermeyi bıraktı da ben Allah'a ve hak Resulullah'a iman ettim dedi. Akabinde i̇bn Sayyad'a ne görüyorsun diye sordu. İbn-i Sayyad bana doğru haber de yalan haber de gelir dedi. Bu cevap üzerine peygamber öyleyse iş sana çok karıştırılmış buyurdu. Bundan sonra da peygamber i̇bn Sayyad'a senin için gönlümde bir şey sakladım. Şunu bil buyurdu. İbn-i gönlündeki o şey duhtur diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah, sus yıkıl git kendini tecavüz etme, haddini tecavüz etme buyurdu. Peygamberin onu böyle azarlaması üzerine Ömer, ya Rasulallah. beni bırak da şunun boynunu vurayım dedim. Peygamber ona dokunma. Eğer bu çocuk, o deccal ise seni onu vurmaya memur ve muktedir kılınmadın. Eğer değil ise onu öldürmek senin için hiçbir hayır yoktur dedi. Ve Salim şöyle dedi. Ben babam Abdullah İbni Ömer'den işittim. O şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra bir kere de Ubey İbni Ka'b ile beraber İbn Sayyad'ın bulunduğu kurmalığa gitmişti. Resulullah onu gafil yakalamak ve İbn-i kendisini görmeden onun hususu hayatını görmek ve onun kahinliğinden, tabi olmayan halinden ve sözlerinden bir şeyler işitmek ve sahabilere göstermek istiyordu. Peygamber onu kadife örtüsü içerisinde yan yapmış halde gördü. Kadife hırkası içerisinde genizden gelen anlaşılmaz bir hırıltı vardı. Tam bu sırada bir hurma ağacının arkasına gizlenmiş bulunan İbn-i annesi Resulullah'ı gördü ve hemen Ya Safi işte Muhammed geldi diye seslendi. Safi İbn-i adıdır. İbn-i Sayyid süratle ayağa kalktı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem maiyetinde bulunan kimselere şu kadın oğlunu o halde bıraksaydı o tutarsız saçma sapan sözleriyle tabi olmayan haliyle size ne mal olduğunu Açıklardır buyurdu ve şuayb İbni Ebu Hamza kendi hadisinde Ferafesahu rahmetun yahut da zemzemetun şeklinde söyledi. Ukayb İbni Halid ise ramrametun dedi. Muhammed İbni Raşid ise ramzetun diye söyledi. Enes radıyallahu şöyle demiştir. <gülüyor> bir yardı çocuğu vardı, peygambere hizmet ederdi. Bir ara çocuk hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hasta ziyaretine geldi ve başının yanına oturdu ve çocuğa hitaben, İslam'a gir buyurdu. Çocuk yanında bulunan babasının yüzüne baktı. Babası Ebu Kasım'a itaat et, yani onun emrini kabul et dedi. Bunun üzerine çocuk hemen şahadet kelimelerini söyleyip Müslüman oldu. takiben peygamber hastanın yanından çıkarken bu çocuğu cehennem ateşinden kurtaran Allah'a hamd olsun diyordu. Ubedullah el şöyle dedi. Ben İbn Abbas'tan işittim. O ben ve annem Nabu be yani Medine'ye hicret etmeyip Mekke'ye kalan ve orada zayıf bırakılmak istenen Müslümanlardan idik. Ben çocuklar sınıfındaki Mustafalar'dan idim. Annem ise kadınlar sınıfında olan. Mustazaflardan adam idi. İbn-i Şahb şöyle demiştir. Her ölen çocuğa zina eden bir karına ait olsa bile cenaze namazı kılınır. Çünkü o çocuk İslam fıtratı üzerine yaratılmış olup o fıtrat üzerine doğurulmuştur. Onun anasıyla babasıyla yahut anasının gayri Müslüm olsa bile bilhassa babası Müslüman olduklarını iddia ederse o çocuk doğum sırasında ağlayarak doğmuş ise ona namaz kılınır. Böyle hayat imaresi izhar etmeyerek yani ağlamayarak doğan çocuğa eksik ve hamil middeti tamamı olmadan düşük bir cenin olarak doğduğu için namaz kılınmaz. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh şu hadisi tahsis edip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her doğan çocuk muhakkak fıtrat üzere doğar. Sonra anasıyla babası onu yahut masravi yahut, yahut meclisi yaparlar. Nasıl ki kusursuz doğ, doğrulan her hayvan yavrusu organları tam olarak doğar. Siz hiçbir yavrunun burnunda kulağında eksik kesik bir şeyler hisseder misiniz? Bundan sonra Ebu Hureyre o halde sen yüzünü bir muahhit olarak dine Allah'ın fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışına hiçbir şey bedel olamaz. Bu dillik ayakta duran bir dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Errum suresi 33. ayeti söyler idi. İbn-i şahat Zuhri şöyle demiştir. Bana Ebu Selem'e İbn-i haber verdi. Ebu Hürriye radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her çocuk ancak fıtrat üzere dünyaya getirilir. Bundan sonra anası babası Yahudi ise onu Yahudi yaparlar. Nasrani ise onu Nasrani yaparlar. Mecusi ise onu mecusi yaparlar. Nitekim kusursuz doğan bir hayvan yavrusu içinde siz kulağı, dudağı, burnu, ayağı kesik olanı hiç gör, görüyor musunuz? Bunlardan Ebu Hureyre radıyallahu şöyle şu ayeti söylerdi. O halde sen yüzünü bir muvahhid olarak dini Allah'ın fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışına hiçbir şey bedel olamaz. Bu dindik ayakta duran bir dindir fakat insanların çoğu bilmezler. Errum suresi 30. ayet. 80. ayet. <gülüyor> Müşrik olan kimse ölüm sırasında La ilahe illallah dediği zaman İbn-i şöyle demiştir. Bana Said İbn-i Musayyib kendi babası Musayyid İbn-i Hazm'dan haber verdi. Musayyid İbn-i Hazm radiyallahu anh ona şöyle haber vermiştir. Ebu Talib'e ölüm alametleri geldiği sırada ona Resulullah geldi ve amcasının yanında El-i i̇bn Hişam ile Abdullah ibn Ebi Umeyye'yi buldu. Resulullah Ebu Talib'e itaden, Ya amca, la ilahe illallah kelimesini söyle de, bununla Allah katında sana şehadet edeyim buyurdu. Ebu Cehil ve Abdullah ibn Ebi Umeyye, Ya Ebu Talib, Abdülmuttalib milletinden yüzünü çevireceksin diye men ettiler. Fakat Resulullah, bu tevhid kelimesini amcasına arz etmeye devam ediyordu. O iki kişi de mütemadiyen, o sözleri tekrar ediyorlardı. Nihayet Ebu Talib bunlara söylediği son söz olarak o yani ben, Abdülmuttalip milleti üzeredir. Dedi ve la ilahe illallah demekten çekindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi bil ki ey amcam Allah'a yemin olsun ben sana mağfiret dilemekten nehy olunmadığım müddetçe için muhakkak Allah'tan mağfiret isteyeceğim dedi. Akabinde Allah bu hususta şu ayeti indirdi. Müşriklerin o çılgın ateşin yaranı oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra artık onların lehine velev kısımlar olsun. Ne peygamber ne de mümin olanların istiğfar etmeleri doğru değildir. Tevbe suresi 113. ayet 81 Kabir üzerine humadanı koyma babı ve Dureyde el eslemi kendi kabrinin içine iki hurma konulmasını vasiyet etmiştir. İbni Umar radıyallahu anh Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ın kabri üzerinde bir çadır gördü de Ey oğul bu çadırı sök çünkü övül kabrinden ancak kendi ameli gölgeler dedi. Ve harice İbni Zeyd şöyle dedi. Osman'ın halifeli zamanında biz gençler topluluğu iken kendimi gördüm ki bizim en şiddetli sıkışlayıp atlayanımız Osman İbni Mazun'un kabrin üzerinden öteye geçecek kadar sıçrayıp atlayan kimseydi. Ve Osman İbni Hakim şöyle dedi. Harice İbni Zeyd benim elimi tuttu. Beni bir kabir üzerine oturttu ve bana amcası Zeyd İbni Sabit'ten şu haberi verdi. Zeyd İbni Sahip, kabir üzerine oturmak ancak orada yakışmayacak söz ve fiil yapan kimseler için mekruh görüldü demiştir. Nafi de İbni Umer radıyallahu anh kabirler üzerine oturur idi demiştir. Bir de Ebu Muaviye el-Ameş'ten, o da Mücahit İbni Cebir'den, o da Taus'tan, o da İbni Abbas radıyallahu anh'dan taktis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem azap edilmekte olan iki kabre uğradı da bunlar muhakkak azap ediliyorlar. Hem de bunlar büyük bir işlem dolayı azap edilmiyorlar. Bunların birisi silikten sakınmazdı. Diğeri de kovuculuk ederdi buyurdu. Sonra Peygamber yaprakları koparılmış taze bir hurma aldı ve bunu ikiye böldü. Sonra her bir kabre bunlardan birini dikti. Sonra sahabeler ya Resulallah bunun için yaptınız diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dallar kaldığı müddetçe bu iki kabrin sahibinden azabın hafifletilmesini ümit ederim buyurdu. 82 Muheddisin kabir yanında vaaz etmesi ve bu sırada arkadaşlarından onun etrafında oturmaları bağlı. Yelme yahrucüne minel Ecdas, Kamer suresi 7. ayet karlındaki el ejdar kabirler manasındadır. Bu siret el infitar suresi 4. Ayet, ayetindeki o siret eşelendi manasındadır. Havzımı eşeledim demek yani havzımın dimindeki şeyleri yukarısına çıkarttım demektir. El ifat el mearit suresi 43. ayet suratle gitmek manasındadır. El-Ameş bu ayetteki nebesse lafzını e, illa nasbin okudu ki dikilmiş bir şeye doğru öne geçme yarışı yapıyorlar demektir. Nusb lafzı dikilen tek şeye isimdir. Nasb ise dikilmek manasına mastadır. Yemel-Huruc el-Kaf el suresi 40. 42. ayet kabirlerden çıkış günüdür. Yensinul, Yasin suresi en bin cahit çıkıp gidiyorlar demek ki. Ali İbni Ebi Talib şöyle demiştir. Biz bir kere Bakı'l-Garkat kabristanında bir cenaze cenazede bulunduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza gelip oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Peygamberin elinde bir değnek vardı. Başını sağa sola eğdi de elindeki değnekte yere vurmaya başladı. Sonra sizden hiçbir kimse nefeslendirilmiş hiç can hariç olmamak üzere muhakkak her birinin cennetten ve cehennemden olan yeri takdir edilip yazılmıştır. Ve her bir kimse muhakkak ki şaiki yahut sahit olarak yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabilerden biri Öyleyse ya Rasulullah, ameli ve ibadeti bırakıp yazılmış olan kitabımıza dayanamaz mıyız? Bizden saadet ehli olan her kişi ilahi yazı saadet ehlinin hayır ameline sevk eder, cennetlik olur. Yine bizden şekavet ehli olması mukadder olan her kişi ise ilahi yazı şekavet ehlinin şer ameline sevk eder. Bu da cehenneme girer dedi Resulullah. Diğer rivayette siz amele devam edin. Çünkü herkes için herkes niçin yaratıldıysa kendisine o kolaylaştırılır. Saadet ehline gelince onlara saadet ameli işlemek kolaylaştırılır. Şakavet ehline gelince onlara da eşkıya zümlesinin şer işlerini işlemek ciheti kolaylaştırılır buyurdu. Sonra da şu ayeti okudu. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa en güzel bir de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız. Ama kim cimrilik eder, kendini müstahini görür ve en güzeli yalan sayarsa biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız. Biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız. El-Le'yi suresi 5. ayetten 10. ayete kadar. 83 kendi kendini öldüren kimse hakkında gelen hadisler bağlı. Bize Halid el-Hazza Ebu Kılabe'den, o da Sabit İbn-i Dahak'tan radiyallahu etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hel kim İslam'dan başka bir dinler, yalancı ve kastedici olarak dinin ederse, o kimse dediği gibi yalancıdır.'' dedi. Kimde kendini denizden yapılmış keskin bir aletle öldürürse o kimse de cehennem ateşinde o aletle azap olunur, duyulmuştur. Haccas i̇bn Minhal şöyle dedi. Bize Celil i̇bn Hazım Hazm etti ki el Hasan el Basli şöyle demişti. Bize Cünded radiyallahu anh şu Basla mescidinde Peygamberden aşağıdaki hadisi tahtis etti. Biz o hadisi unutmadık. Cündebin yalan söylemesinden de korkmuyoruz. Çünkü cünde çok doğrudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden evvel geçen ümmetlerden birine, birinde yaralı bir adam vardı. Acısına dayanamayıp kendisini öldürdü. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, kulum kendi kendisini öldürmeye davranmakla benim hükmüme sabırsızlık etti. Ben de ona cenneti haram kıldım buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyada iken kendini boğan ateşin içinde de kendini boğar durur. Kendini dürtüp vuran, böylece kendini öldüren kimse de ateşte kendini dürter durur buyurdu. Seksemden Müdafıklar üzerine cenaze namazı kılınmasını ve müşrikler için Allah'tan mağfiret istemenin mektup kılınması babı. Bu iki hususun mektup kılındığı hadisini Abdullah İbni Umer rivayet etti. Umer İbni Hattab radiyallahu şöyle demiştir. Abdullah İbni Ubey İbni Selim öldüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cenazesine namazını kıldırması için çağrıldı. Resulullah kalkıp dikilince ben ona doğru sıçrayıp fırladım. Ya Rasulullah, Abdullah İbli Ubey üzerine cenaze namazı kıldıracak mısın? Halbuki o şu şu şu şu şükürlerde şöyle demiştir diyerek Resulullah hakkındaki çirkin sözlerini teker teker sayıyordum. Resulullah gülümsedi de benden geriye çekil ya Ömer buyurdu. ve kendisine karşı sözü çoğaltınca ben muhayyel kılımdım. Hatta istiğfar etmeyi tercih ettim eğer ben 70'ten fazla istiğfar ettiğim takdirde ona mağfiret edileceğini biliyor olaydım muhakkak 70 defadan ziyade mağfiret isterdim buyurdu Ömer dedi ki akabinde Resulullah Abdullah İbni Ubey üzerine namaz kıldı sonra döndü ancak bir zaman ikamet etmişti ki nihayet Bera suresinden iki ayet indi Onlardan ölen hiçbir kimse ebedi, hiç kimseye ebedi dua etme. Defin ya da ziyaret için kadrinin başında durma. Çünkü onlar Allah ve Resulü inkar ile kafir oldular. Onlar fasık olarak öldüler. Tevbe sonrası 84. ayet. Ömer, ben sonra Resulü'ne karşı olan o gücüretimden dolayı hayret ettim. Allah ve Resulü en iyi bilendir demiştir. 85 İnsanların ölüyü hayırla anıp ölmeleri bağlı. Ben Enes İl-i Malik anh, işittim. O şöyle diyordu. Bir kere peygamber sahabelerin yanında bir cenaze geçirdiler. Peygamber ve sahabelerin yanından bir cenaze geçirdiler. Sahabeler bu cenazeyi hayırla anıp övdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vacip oldu dedi. Sonra başka bir cenaze daha ve Sahabeler bu cenazeyi şer ile alıp kötülediler. Peygamber yine vacip oldu buyurdu. Bunun üzerine Ömer İbni Hattab ne vacip oldu diye sordu. Resulullah şu anda geçen cenazeyi hayırla alıp öldünüz. İşte ona cennet vacip oldu. Şu sonraki cenazeyi de şer alıp kötülediniz. Buna da cehennem vacip oldu. Çünkü sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyurdu. Ebu Esmet et dueli şöyle demişti. Bir kere Basra'dan Medine'ye gelmiştim. O sırada Medine'de bir hastalık vaki oldu. Ben Ömer İbni Hattab'ın yanına oturdum. Bizim topluluğun yanında bir cenaze geçti. Bu cenazenin sahipleri sahibi oradakiler tarafından hayırla anılıp ölüldü. Bunun üzerine Ömer vacip oldu dedi. Biz sonra Diğer bir celaze geçirildi. Yine bunla, burada bulunanlar bu cenazenin sahibini de hayırla anıp anıldı. Ömer yine vacip oldu dedi. Daha sonra üçüncü bir cenaze geçirdi. Bu sefer orada bulunanlar tarafından bu cenaze şer alıp anılıp tutuluğu söylendi. Ömer bu sefer de vacip oldu dedi. Ebu'l Esmet de ben ey müminler emirin ne vacip oldu dedim. Ömer Peygamber'in söylediği gibi söyledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir Müslüman hakkında 4.000 kişi hayır ve şehadet ederse Allah o Müslüman kişiyi cennete giydirir buyurdu. Biz 3 kişi şehadet ederse de böyle mi diye sorduk. 3 kişi şehadet ederse de böyledir buyurdu. Sonra 2 kişi şehadet ederse de böyle diye dedik. Peygamber 2 kişi şehadet ederse de böyledir buyurdu. Bundan sonra biz Peygamber'e bir şahitten sormadık. 86. Kadir azabında gelen, azabı hakkında gelen hadisler babı. Yüce Allah'ın şu kavli. Ölümün şiddetleri içinde meleklerin de pençelerini uzatarak kendilerini canlı ağırınıza kurtarın. Bugün hakaret azabıyla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman sen o zalimleri görmelisin. Enam suresi 93. ayet. El-hun horluk, zelillik ibadettir. El-havn ise rıkf ve kolaylık manasındadır. Ve e, zikri ulu olan Allah, Allah'ın şu kalbi. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Sonunda daha büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Tevbe suresi 101. ayet. Ve Yüce Allah'ın şu karlı, Fil'a'nın kavmini ise, kötü azap kuşatı verdi. Azaptan biri de o ateştir ki onlar sabah akşam ona arz olmayacaklar. Kıyametin kopacağı günde Firavun hanedanının azabın en çetinle sokun denilecek. El-Mu'un 45. ve 46. ayetler. Elbette banayıbni azib'den Radiyallahu anh tartış etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'mine gelinip de mü'minin kabri içerisinde oturulduğu zaman suallerden sonra mü'min Eşeden la ilahe illallah ve eşe ve enne Muhammeden Resulullah şahadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Muhakkak Allah'ın Resuludur diye şahadet eder. İşte bu şahadet Allah'ın şu kavlidir. Allah iman edenlere dünya hayatında da, ahirette de sabit sözde daima sabah ihsan eder. Allah zalimleri şaşırtır, Allah ne dilerse yapar. İbrahim suresi 27. ayet. Bize şu ve bu geçen hadisi tahsis etti ve şu ziyade oldu. Allah iman edenleri o sabit sözde daima sabit kılar. İbrahim suresi 27. ayeti kabir azabı hakkında indi. Salih İbni Kaysan şöyle demiştir. Bana Nafi tahdis etti. Ona da İbn Umer haber verip şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalıp çukurundan cesetler üzerinde vardı da onlara Rabbimizin sizlere ettiği şeyi hakkı bu buldunuz mu diye seslendi. Peygamber'e bir takım ölü cesetlere mi hitap ediyorsun denildi. Bunun üzerine peygamber Sizler bunlardan daha fazla işti değilsiniz. Bunlar cevap veremezler buyurdu. Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ancak bu ölüler kendilerine söylemekte bulunduğun sözünün hak ve doğru olduğunu şimdi muhakkak biliyorlar buyurmuştur. Niteki yüce Allah da <gülüyor> zira şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalara dönmüş kaçarlarken sağlara da daveti işittiremezsin. Memül suresi 80. ayet buyurdu. Ayşe radiyallahu Ayşe'nin yanında bir Yahudi kadın gelip, kabir azabını zikretmiş. Akabinde de Ayşe'ye hitap et, Allah seni kabir azabından korusun diye dua etmiş. Bunun üzerine Ayşe Resulullah'a kabir azabını sormuş. Resulullah da evet, kabir azabı haktır, vardır buyurmuştur. Ayşe bundan sonra Resulullah'ın hiçbir namaz kılıp da kabir azabından Allah'a sığınmayı terk ettiğini görmedim demiştir. İbn-i şöyle demiştir. Bana Urve i̇bn Zubeyr haber verdi. O Ebu Bekir'in kızı Esma'dan işitmiştir. Esma radiyallahu anh şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere hutbe yapmaya kalktı ve kişinin kabirde tabi tutulacağı imtihan fikresini zikretti. Resulullah kabir hallerini böyle tavsiyatıyla anlatınca Müslümanlar, Müslümanlar dehşetli bir surette feryatla ağlaştılar. Ravikunder kabir azabı haktır cümlesini ziyade etmiştir. Bize Said İbni Ebu Arube Katateden o da Enes'ten tahsis etti. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle tahsis etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul kalbi içine konuldu ve arkadaşları ile cemaati geriye dönüp gittikleri zaman ki ölü bunları yürürken çıkardıkları ayakkabılarının seslerini gibi muhakkak işitir. Ona iki melek gelir ve bunlar ölüyü oturturlar ve ona şu Muhammed abla kimse hakkında ne derdin diye sorarlar. Bu soruyu muhatap olan mümin kul, onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim der. Bunun üzerine melekler tarafından Cehennemdeki oturacak yerine bak. Allah bu azap yerini senin için cennetten bir oturacak makama teddim etti. Gelir de o mümin kul cehennem ve cennetteki o iki makamını beraberce görür. katde de o mümine kabir içerisinde genişlik verileceği bize zikri dedi. Ve sonra yine emes hadisine döndü. Nasrullah şöyle buyurdu. Münafıklı kafir olan kulak gelince ona da şu kimse hakkında ne derdin diye sorulur. O da ben onun hakkında bir şey bilmiyorum. Ben sadece insanların onun hakkında söyleye geldikleri sözü söylerim diye cevap verir. Bunun üzerine ona anlayamadın ve uymadın yahut sen anlamadın hem de Kur'an'ı tilavet etmedin yahut da anlamaz ve uymaz olaydır denilir ve ona demirden tokmaklarla öyle bir vuruş vurulur ki, derhal şiddetli bir sayha ile bağırır. Bu bağırış, insanlar ve cinlerden ibaret olan, iki ağırlıktan başka, bu ölüye yakın olan her şey, işitir. 87 sevgeli, kabir azabından Allah'a sığınmak bağırır. Bize şube tahsis edip, şöyle dedi, bana Avru Ebu Cühafe babası Ebu Cühaifeden ona da Elbera İbni Azib'den tahsis etti. Ki Ebu Eyübradiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş batmış olduğu halde Medine'den dışarıya çıkmıştı. Bir ses işitti de Yahudi kabilesi kendi kabirleri içinde azap oluyor buyurdu. El-Nadr İbni Şümey şöyle dedi. Bize şube haber verip şöyle dedi. Bize al tahsis etti. Ve şöyle dedi, ben elberadan işittim, o da Ebu Eyüp radiyallahu anh'dan, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Musa İbni Ukbe şöyle demiştir, bana Halid İbni Said, İbn Asin'in kızı Emet tahsis etti. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, kabir azabından Allah'a sığınırken işitmiştir. O da Hüreyya anh şöyle demiştir, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme inni euzubken min azabil kabri min azabil nari ve min fitnetil mahya ve ve min fitnetil mesihid <Sessizlik> Ya Allah ben kabir azabından, ateş azabından, hayat ve ölüm imtihanından ve şiddetinden, deccal mesih fitnesinden sana sığınırım. 88 Gıydet eşlilikten dolayı kabir azabı babı i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin üzerine uğradı da bu iki kabrin muhakkak azap bulunuyorlar. Halbuki büyük bir şeyden dolayı azap olmuyorlar buyurdu. Sonra da evet biri kovculuk ederdi diğeri de silinden sakınmazdı buyurdu. Rabi dedi ki bundan sonra Resulullah yaşlı bir değnek aldı. Değneği iki parçaya böldü. Sonra parçalardan her birini bir üzerine dikti sonra da bunlar kurumayı taze, kurumayı taze kaldıkları müddetçe der ki kabir sahiplerinden azap hafif buyurdu. 89. Ölüye sabah ve akşam kendi oturacağı yerinin gösterilmesi babı. Bana Malik Nafi'den, buna da Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan tahsis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz öldüğü zaman ona varıp oturacağı yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlinden ise cennetten, cehennem ehlinden ise cehennemden ona yeri gösterilir. Ve ona işte senin oturacağın yer burasıdır. Nihayet kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir. 90. Ölünün talip üzerinde taşınırken söylediği Kenan babı. Ebu Said el-Hudri'den şöyle derken işittilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenaze tabuda konulup da erkekler onu omuzları üzerine yüklendikleri zaman o cenaze iyi bir kişi ise beni sevabıma ulaştırınız, ulaştırınız. der. Şayet iyi bir kimse değilse yazıklar olsun bu cenazeyi nereye götürüyorlar diye seslenmiştir. Cenazenin bu sesini gafil insanlardan başka her varlık işitir. Eğer insan bunu işitseydi muhakkak düşer bayılırdı. 91. Henüz buluya ermeden öner Müslüman çocukları hakkında söylenmiş hadisler babı. Ebu Hureyla radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her kimin buluya ermeden üç çocuğu ölmüşse bu çocuklar o kimse için ateşten yana bir nevi perde olur. Yahut o kimse cennete girer buyurdu söylemiştir Enes i̇bn Malik Radiyallahu anh şöyle söylemiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu günah işleme çağına ermemiş üç çocuğu ölen kimse müslüman ana baba müstesna olmak üzere Allah muhakkak onu bu çocuklara ihsan eylediği geniş rahmetiyle cennete girdirir sabit elbela Radiyallahu anh şöyle dediğini işitmiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu İbrahim vefat ettiği zaman İbrahim için cennette muhakkak bir süt annesi vardır buyurdu. 92. Müşriklerin ölen çocukları hakkında söylenmiş hadisler babı. i̇bn Abbas sallallahu anh söyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin ölen çocuklarından soruldu. Allah onları yarattığı zaman onların ne yapacaklarını en iyi bilendir buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin ölen çocuklarından soruldu da Allah onların neyi işleyecekler olduklarını en iyi bilendir buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her doğrulan çocuk fıtrat üzere doğulur. Sonra anasıyla babası onu yahudu yapar yahut nasreni yapar yahut mecevsi yapar. Hayvan yavrusunun eksikçisi tam bir hayvan yavrusu sıfatında doğrulması gibi. Sen o hayvan yavrusu içinde kulağı, dudağı, burnu, ayağı kesik olanı hiç görür müsün? Senora İbn-i Cümle şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılınca Yüzünü bize yöneltir ve bu gece sizden kim rüya gördü diye sorar idi. Eğer birisi rüya görmüş ise rüyasını peygambere hikaye ederdi. Peygamber de o şahsın rüyası hakkında Allah'ın dilediği şeyleri yani yorumunu söylerdi. Yine bir gün bize sordu ve sizden rüya gören var mıdır buyurdu. Biz hayır yoktur dedik. Peygamber dedi ki lakin gece ben şöyle bir rüya gördüm. Bana iki adam geldi bunlar elimi tuttular. Ve beni mukaddes arıza yani fan farklı tüm düz bir araziye çıkarttılar. Orada bir adam oturuyordu, diğer bir adam da ayakta duruyordu. Elinde demirden çatal kanca vardı. Musa İbni İsmail'den rivayet eden bazı arkadaşlarımız şöyle dedi. Ayaktaki adam bu çatal kancayı oturanın ağzının sağ tarafına Ta kafasına kadar sokup ağzının bir kısmını parçalıyordu. Sonra da bu adam onun ağzının ve diğer tarafını da böyle yapıyordu. Ve bu tarafı da parçalıyordu. Bu sırada ağzın sağ tarafı iyi olmaya dönüyor. Bu defa buraya dönüyor ve kancayı sokup parçalıyordu. Ben benim yanındaki iki zata bu adam kimdir ve bu han ne dedim. Onlar da bana Sorma yürü dediler. Birlikte ileri gittik. Nihayet arka üstü yatmış bir adamın yanına geldik. Bunun baş bir adam dikilmiş, elindeki yumruk büyüklüğünde bir taş var. Bu taşla yatan adamın başını kırıyordu. Taşı başına her vurduğunda taş yuvarlanıp gidiyordu. O adam da arkasından taşı almak için koşuyordu. O dönüp gelmeden, Burun kırılmış olan başı düzeliyor ve tekrar eski haline dönüyordu. Öteki adam dönüp gelince yine başına vurup taşla eziyordu ve ben yanındaki adamlara bu adam kimdir diye sordum. Onlar hiç sorma. İleri yürü dediler. Birlikte ileriye gittik. Fırın gibi bir altı geniş üstü dar bir deliğe eriştik. Bu deliğin altında ateş yanıyordu. Ateş aleyhine yükseldikçe İçindeki insanlar da yükseliyor. Hatta delikten çıkmaya yaklaşıyorlardı. Ateşin alevi sakinleşince de aşağıya dönüyorlardı. Bunun içinde çıplak erkekler ve çıplak kadınlar vardı. Ben yanındaki iki zata bunlar kimdir diye sordum. Onlar da hiç sorma ileri yürü dediler. Beraber yürüdük. Nihayet kandan bir nehrin yanına geldik. O nehrin içinde ortasında ayakta bir adam dikiliyordu Ravi yazıp İbni Vahid İbni Cebr İbni Hazım şöyle dediler bu nehrin kıyısında bir adam duruyordu önünde de bir takım taşlar vardı nehrin içindeki adam yüzerek kenara doğru gelip dışarı çıkmak isteyince kıyıdaki adam onun ağzının içine bir taş atıyor ve onu geriye eski yerine döndürüyordu Çıkmak için sahile doğru gelmeye teşebbüs ettikçe kıyıdaki adam ağzına bir taş fırlatıyordu ve onu eski yerine döndürüyordu. Ben yine yanındaki iki zata bu nedir diye sordum. Onlar da sorma ileri yürü dediler. Beraber yürüdük. Nihayet yeşil bir bahçeye vardık. Bu bahçede büyük bir ağaç vardı. Ağacın dibinde de yaşlı bir adamla bir takım çocuklar bulunuyordu. Bu ağaca yakın bir yerde bir adam vardı ve önündeki ateşi yakmaktaydı. Benim yanımdaki iki tat benimle beraber ağaca çıktılar ve beni bir eve soktular ki bu asla, ben asla bundan güzel bir ev görmedim. Burada bir takım yaşlı erkekler, bir takım gençler, bir takım kadınlar, bir takım çocuklar vardı. Sonra yanımdaki iki adam beni buradan dışarıya çıkarttılar benimle birlikte arza yukarıya çıktılar ve demi evvelkinden daha güzel, daha kıymetli bir eve gezdirdiler. Burada da bir takım yaşlılar ve gençler vardı. Ben yanındaki iki zata sizler beni bu gece iyi gezdirdiniz. Şimdi bana gördüğüm şeylere haber verip bildirimin dedim. Onlar evet anlatamam dediler. şu ağzının parçalandığını gördün kimseye gelince o bir yalancı idi. O dünyada devamlı yalan söylerdi. Bunun yaydığı yalan her tarafa ulaşırdı. İşte bu yalancı kıyamet gününe kadar yapılmazsa olduğunu gördüğün şekilde azap olmayacaktır. Başı ezilmekte olduğunu gördüğün kimseye gelince öyle bir adamdır ki Allah ona Kur'an'ı öğretmiş. O da bu nimetin kıymetini bilmeyerek bütün gece uyumuş, gündüz de Kur'an ile amel etmemişti. İşte hayatında Kur'an'dan yüz çeviren bu kafir kimse de kıyamet gününe kadar bu suretle azap olunacaktır. O delik içerisinde gördüğün çıplak kimseler gelince, onlar da bir alay cinayedicilerdir. Nehir içerisinde gördüğün kimse de e, riba yani faiz yiyicilerdir. Ağacın dibindeki yaşlı kimse İbrahim peygamberdir. İbrahim'in etrafındaki çocuklar ise insan çocuklarıdır. O ateş yakan kimse cehennemin rehçisi olan Malik'tir. Girdiğim birinci ev bütün müminlerin ortak evidir. İkinci gördüğüm o muhteşem saray ise şehitlerin sarayıdır. Ben Cibril'im. Bu da kardeşim Mikail'dir. Ya Muhammed. Sen başını yukarı kaldır dedi ve başını kaldırdım. Bir de gördüm ki üst tarafında beyaz bulut müsaade bir şey. Melekler işte burası senin makamındır dediler. Ben beni bırakın da şu gireyim dedim. Melekler hayır. Senin daha tamamlayamadığın kalan bir ömrün vardır. Onu ne vakit tamamlarsan o zaman menziline girersin dediler. 94. Pazartesi günündeki ölüm babı Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Ebu Bekir'in yanına girdim. O peygamberi kaç parçadayız ile keferlediniz diye sordu. Ayşe de Gömlek ile başlık olmadan üç parça beyaz yemenin suhul berdesinde dokunmuş pamuk bezi içinde diye cevap verdi. Mütakiben Ebu Bekir Ayşe'ye Resulullah hangi gün içerisinde ifade etmişti diye sordu. Ayşe de pazartesi günü diye cevap verdi. Ebu Bekir bugün hangi gündür diye sordu. Ayşe bugün pazartesi günüdür dedi. Ebu Bekir benim vefatım da şu saatin. ''Vefatımın da şu saatimle bu gece arasında vaki olmasını ümit ediyorum.'' dedi. Sonra Ebu Bekir içinde hasta bulunduğu elbisesini Elbisesine baktı da, onda bir zaferan lekesi olduğunu gördü ve ''Benim üstündeki bu elbisemi yıkayınız, buna bir parça bez daha ilave edinizle beni bunların içine sarınız.'' dedi. Ben babacığım muhakkak ki bu elbise eskimiştir dedim. Ebu Bekir şüphesiz diri bunun yenisini ölüden daha layıktır. Çünkü yeni bez ancak hayatında bir müddet daha beka görün kimse içindir dedi. Ebu Bekir sabah akşamına kadar vefat etmedi ve sabaha girmeden önce geceleyin gömüldü. 95. Birdenbire ağızsızın ölmek bağlı. Ayşe anh, o şöyle demişti. Bir kimse peygambere geldi. Annemin canı ansızın çıktı gitti. Böyle zannediyorum ki annem söylenebilseydi tasattuk edilmesini vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına sadaka versem annem için sevap olur mu diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet olur buyurdu. 96. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir'in ve Ömer'in gömülüşleri hakkında gelen hadisler babı. Ahbarahu abese 20'dir Onu kabre götürdü demektir. Ölü için bir kabir yapıp hazırladığın zaman Ahbarat-ı Racul denir. Kabartuhu ölüyü gömdüm demektir. Kifaten El-Bürsela Suresi 25. ayet bir toplantı yeri demektir. İnsanlar Diriler olarak yer içinde toplanmış olurlar. Ölüler olarak da yerin içine gömülürler. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümün hastalığındayken Ayşe günün geç kaldığından şikayet ederek günün geç kaldığından şikayet ederek ben bugün kimin nöbetimdeyim, yarın kimin nöbetimde olacağım der ve benim günümü özlediğinden dolayı diğer kadınlarına özür beyan ederlerdi. Benim nöbetimde olduğu zaman Allah, peygamberin ruhunu benim göğsümle gerdanım arasında kabredip aldı ve bedenini de benim odamın içerisine gömürdü. Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha kalkmadığı hastalığı içindeyken Allah Yahuda ve Nasrani'leri rahmetinden uzak kılsın. Bunlar peygamberlerin kabirlerini mescitler edindiler buyurdu. Ayşe böyle bir endişe olmayaydı Resulullah'ın kabri meydana çıkarılırdı. Şu kadarı var ki peygamber endişe etti Yahud onun kabrinle mescit edilmesinden endişe edildi dedi. Ve yukarıdaki isnatla Hilal İbn Hümeyir el o da İrvak İbni Zümeyir beni künye sahibi kılıp bir künye ile künye rendirdi. Halbuki benim çocuğum olmadı demiştir. Bize Abdullah İbni Mübarek haber verip şöyle dedi. Bize Ebu Bekir İbni Ayyar Sufyan et temmardan haber verdi. Sufyan kendisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin yer seviyesinden biraz yükseltilmiş, deve hürgücü gibi hürgüçletilmiş olarak gördüğünü tahkis etmiştir. Bize Ali İbni Muhsir, Hişam'dan İbni Urve'den, o da babası Urve İbni Zübeyir'den tahkis etti. O şöyle demiştir. El-Venid İbni Abdülmelik zamanında halifeliğin 86-95 yılları arasıdır. Peygamberin gömülü bulunduğu hücrenin bir duvarı yıkılınca bunu yapmaya geliştiler. Bu sırada dizine kadar baldırı ile beraber bir ayak ortaya çıktı. Bu ayak peygamberin ayağını zannederek oradakiler yani Ömer i̇bn Abdullah Abdülaziz ve beraberindekiler korkarak ağlaştılar. Ve hücrenin asli vaziyetini bilen bir kimse de bulamamışlardı. Nihayet Zübeyir'in oğlu Urve oradaki cemaate hitaben Allah'a yemin ederim ki bu ayak peygamberin ayağı değildir. Bu ayak ancak Ömer İbni Hattab'ın ayağıdır dedi ve böyle yeminle teyit ederek müşkili çözdü. Ve yine Hişam'dan o da babası Urve'den o da halası Ayşe'den olmak üzere geldi. Ayşe erkek kardeşi Abdullah İbni Zübeyir'e şöyle vasiyet etmiştir. Siz beni Resulullah ve iki halifenin yanına gömmeyiniz. Onların beraberinde gömülmek sürediyle ebedi olarak tezkiye ve medh edilmeyeyim. Siz beni Elbaki mezarlığına gömülü bulunan kadın arkadaşlarımın yani peygamberin diğer kadınlarının yanına gömün. Amr İbni el evdi şöyle demiştir. onları İbni Hattab'ı gördüm. O Elululu Tarafından hançerle vurulduğu zaman oğlu Abdullah İbni Ömer'e müminlerin anası Ayşe'ye gitti. O da Ömer İbni Hattab sana selam ediyor de. Sonra iki arkadaşımın beraberinde görülmekliğime ondan müsaade istedi. dedi. Ayşe burayı ben kendim için ayrılmıştım. Fakat bugün elbette Ömer'i nefsime tercih ederim dedi. Abdullah dönüp geldiği zaman Ömer ona yanımda ne haber var diye sordu. Abdullah da ey müminlerin emiri. Ayşe arkadaşlarının yanına gömülmek için sana izin verdi dedi. Bunun üzerine Ömer bugün benim için o yere gömülmekten başka bana ehemmiyetli olan hiçbir iş ve arzu yoktur. Benim ruhum alındığı zaman cenazemi taşıyınız. Sonra Ayşe'ye teslim ediniz. Sonra Ömer İbni Hattab Sizden müsaade diler deyim. Sonra benim orada gö gömülmeme müsaade ederse benim orada gömünüz. Eğer müsaade etmesi beni Müslümanların kalbime götürüp orada gömünüz diye vasiyet etti. Bu sırada Ömer'in yanına bazı kimseler gelmiş ve ey müminlerin emiri yerine bir halife tavsiye etsem demişler Ömer bunlara hitaben ben bu halifelik makamına Resulullah'ın kendilerinden razı olarak vefat ettiği şu kimselerden daha layık bir kimse bilmiyorum. Bunlar aralarında kimi halife seçip kabul ederlerse bende ona halife benden sonra halife odur. Artık onun emirlerini dinleyiniz dedi ve Resulullah kendilerinden razı olduğu kimseler olarak şu isimleri sanaladı. Resulullah'ın kendilerinden razı olduğu kimseler olarak şu isimleri sanaladı. Osman Ali Talha, Zübeyr, Abdullahman İbni Av, Saad İbni Av, Saad İbni Ebi Vakkas. Bu sırada Ensardan genç bir kimse Umer'in yanına girdi ve ey müminlerin emiri Allah'ın senin hakkında lütuf ve inayeti ile sevin. İslam dinine girmekteki kıdeminden dolayı bilmekte olduğum bu kadar yüksek hizmetlerin vardır. Sonra halife seçildin ve adalet ettin. Sonra bütün beşeri faziletlerin ardında şehitlik listesini kazandım diye teselli etti. Bunun üzerine Ömer, ey kardeşim oğlum bugün ben ondan o da benden uzaklaşan bir halifelik yok mu? Keşke bunun bana ne ikabı ne de sevabı dokunsaydı. Benden sonra halifeyi seçmek için İlk mücahitleri tavsiye ederim. İlk mücahitlerin haklarının tanınması, kendilerine yapılan hürmetin muhafaza edilmesi çok hayır büyük isabet olur. Sizlere ensara da hayırlı olmanızı tavsiye ederim. O ensar ki hizmetten evvel Medine'de ikamet etmişler, imana yardım ve yurt hazırlamışlardır. İşte bütün bunların İyilerinin iyilikleri kabul edilmeli kötülerinin kötülükleri kusurları af edilmeli. size Allah'ın Resulü'nün ahd ve emanında olan bütün Müslümanların yani kitap ehli olanların haklarına hürmetkar olmanızı tavsiye ederim bütün bunların hakları verilmeli işleri görülmelidir bu kadar mukatele zaruri olursa Bunların arkasından mukatele edilmelidir ve insanlara takatlerinin üstünde teklifler yüklenmemelidir. 97. Ölülere söylemek ve köçülmekten ne yedilmesi babı. Bize Adem İbni Ebi İyaz tahtis edip şöyle dedi. Şube el-Ameş Süleyman İbni Mihran o da Müfessi Mücahit İbni Cebir'den, o da Ayşe'den tahsis etti. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önüne söyleyiniz. Çünkü onlar, önden gönderilmiş oldukları amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Ve bu hadisi, Abdullah İbni Abdülkuddus Es-Sadi El-Razi El-Ameş'ten, o da Muhammed İbni in El-Ameş'ten olmak üzere rivayet etmişlerdir. Bu hadisi şubeden rivayet etmekte Adem İbni Ebi İyad, Ali İbni Cahit, Muhammed İbni Arar ve İbni Ebi Adi ayrı ayrı itaat etmişlerdir. 98. Ölülerin şerrilerini almak babı. Bize Ambul İbni Mure, Said İbni Cübeyir'den, o da İbni Abbas'tan takris etti ki, i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın laneti üzerine kurası Ebu Leheb Abdül Uzza İbni Abdülmuttalip Kureyşi, Kureyş'i Safa üzerine topladığı günün bakiyesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben temben leke sana helak ve ziyan sana demişti. İşte bunun üzerine Ebu hep iki evi kurusun, kendisi de kurudu, helak oldu suresi indi.